Sürdürülebilir yaşamla tanıştıktan sonra tek kullanımlık ürünleri hayatından çıkarma kararı alan ve bu nedenle de en sevdiği fast food restoran zincirine gitmeyi bırakan Işıl Ergincan, restoranın tek kullanımlık ambalajlarını yeniden kullanılabilir doğa dostu alternatiflerle değiştirmesi için Change.org Taksim yeniden kullanılabilir ambalaj adresinde bir imza kampanyası başlattı. Daha küçücük bir çocukken dedemle ve anneannemle çocuk menüsü alıp restoranın parkında saatlerce oynardık. Büyüdüğümde ise Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Viyana'ya gittiğimde okuldan her dönüşümde orada menü yardım. Yemek yapamadığım her an acil durum butonumdu. Kolumda dövmesi bile var. Ancak sürdürülebilir yaşamla tanışıp tek kullanımlık ürünleri hayatımdan çıkardığımdan beri restoranın tek kullanımlık ambalajları beni her seferinde vicdanen rahatsız etti. Çevresel açıdan düşününce çok üzgün hissetmeme neden oldu. Bu yüzden aramızdaki aşk maalesef mesafelendi. Açıklamasında bulunmuş kampanyacı fast food sektörünün yılda 180 bin ton atıva neden olduğu tahmin edilen Fransa'da çok önemli bir adım atılmış. Fast food zincirlerinde tek kullanımlık ürünleri yasaklayan ve birden fazla kez kullanılabilir yani tek kullanımlık olmayan ambalajları getirmesinin kendisine umut olduğunu belirtmiş Fransa'da. Işıl, restoranın yıllık 32,3 milyon ton atık çıkardığı Türkiye'de de çevreyi ve doğayı korumak, iklim kriziyle mücadelede atık miktarını azaltmak adına aynı Fransa'daki gibi tekrar kullanılabilir ambalaj sistemine geçiş yapılmasını talep ediyor. Böylece aynı masaya tekrar oturabileceklerini belirtmiş kampanya Change.org Taksim yeniden kullanılabilir ambalaj adresinde. E, Fransa'da oluyorsa Türkiye'de niye olmuyor? Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı açıklandı. Planda mevcut kömür santrallerinin teknik ve ekonomik ömrünü tamamlayana kadar üretimlerine devam edeceği belirtildi. Türkiye 2030'a kadar kömürden çıksın talebiyle Change.org kömürden çıkış adresinde imza kampanyası yürüten İklim İçin Gençlik Ekibi, Açıklanan bu planda kömürden çıkış geçmiyor, üstelik yeni fosil yakıt yatırımlarının söz konusu olduğu da anlaşılıyor ve üstelik plan bu haliyle 2053 net sıfır politikasıyla uyumlu değil. Bu tarz açıklamalar gençler olarak bizim geleceğimizi ve gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit ediyor. Boş vaatler için cidden zamanımız kalmadı. Son bilimsel araştırmalara göre 1,5 derece global ısınma sınırını geçeceğiz sene gelecek senelerde hatta bu sene geçmemiz bile mümkün. Türkiye'nin planlarında kömüre yer olmamalı. Bunun yerine daha iradeli, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji planları açıklanmalı yorumunda buluyor gençler. şer. Kampanyacı ekip bizler talebimizi yenilenmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 2030'a kadar kömürden çıkış talep ediyoruz. Geleceğimizi kar ve finans hesaplarına bırakmayacağız mesajını iletti kampanya change.org/taksim kömürden çıkış adresinde. 2 Şubat Sulak Alanlar Gününde change.org Sulak Alanlar adresinde sulak alanların korunmasına yönelik çeşitli kampanyalar yürüten bireyler ve kurumlar Türkiye'deki kuraklık tehlikesine ve sulak alan kaybına dikkat çekti. Uzmanlar Türkiye'de son 60 yılda 260'dan fazla gölün, derenin, sulak alanının işlevsiz hale geldiğini ya da kuruduğunu Ayrıca 2030 yılı Ocak ayı itibariyle sokak alanlarımızdaki su kayıplarının ortalamasının %75'in üzerinde olduğunu belirtiyor. Tuz Gölü'nü kurtarmak için eylem planı yapılmasını talep eden kampanyacı Deniz Yazıcı, ''Bizden yüce ve kadim sistemleri yok ediyoruz. Yaradanın sessiz kullarına saldırıyoruz ve bize bahşedilmiş bu cenneti katlediyoruz. Fakat insan iyilik ve güzellik içinde çalışabilir.'' Gelin bu sulak alanlar gününde doğayla barışık bir hayatı hayal edelim ve bu yıl içerisinde sessiz kardeşlerimizin doğanın sesi olalım mesajını iletti. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin imza atılan sulak alan kampanyaları change.org taksim sulak alanlar adresinde devam ediyor. Eşeler yaylama dokunma inisiyatifi change.org taksim salda gölü kuruması adresinde. Eşeler Yaylası'ndaki krom madenini durdurun, salda gölünü kurutmayın talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Teke yörüklerinin kutsalı Eşeler Yaylası'ndaki krom madeni açılmak isteniyor. Burdur Valiliği Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü bu maden için 29 Aralık 2022'de ÇED gerekli değil kararı verdi. Fakat söz konusu maden, çevreye, insan sağlığını, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan ve nesilleri tükenmek üzere olan bitki ve hayvan türlerine geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verecek açıklamasında bulunan inisiyatif, madenin içme ve sulama suyunu kirleteceğini, yayladan doğan yeraltı ve yerüstü sularıyla beslenen Salda Gölü'nün tehlikesiyle karşılaşılacağını hatta dünyaca ünlü sahillerin kararacağını zaten şiddetli kuraklık alanı olan Burdur ilinde kuraklık riskinin artacağını bin yıllık ormanların ve dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan iki endemik çiçeğinde yok olacağını 5000 bin hayvanın yaylak olarak kullandığı tescilli meranın zarar göreceğini vurgulamış Change.org Taksim Salda Gölü kurumasının adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Defne Karul ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle pazartesi günü yine buluşmak üzere.